Helal ve haram. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Helal haram hakkında ayet-i kerimeler. Allahü Teala Bakara suresi 168. ayetinde "Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin." Şeytanın izini takip etmeyin. Çünkü o, hakikaten size apaçık bir düşmandır. Maide Suresi 88. Ayetinde Allah'ın size rızık olarak verdiği nimetlerden helal ve hoş olarak yiyin. Hem de kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah'tan korkun. Enfal Suresi 69. ayetinde Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Nahl Suresi 114, 115 ve 116. ayetlerinde Artık Allah'ın Size rızık verdiği şeylerden helal ve pak olarak yiyin de, Allah'ın nimetine şükredin eğer ona ibadet edecekseniz. Allah size ancak ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve bir de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Dillerinizin bu helaldir, şu haramdır diye yalan olarak vasıflandırdığı şeyi söylemeyin ki Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz. Şüphe yok ki Allah'a yalan uyduranlar asla kurtulmazlar. Yemesi, kullanılması helal ve haram olan şeyler. Bütün ibadetlerin kabul olunması helal lokmaya bağlıdır. Hadis alimi Ahmet bin Abdullah İsvehani, hilyet Evliya kitabında şöyle diyor. Büyüklerden çoğu buyurdu ki, ibadetler on kısımdır. Dokuz kısmı helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğimiz bütün ibadetlerdir. O halde mü'minler helal kazanmaya çalışmalıdır. Haramdan ve şüphelilerden kaçınmalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu an buyuruyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki: Allahü Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allahü Teala peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti ve buyurdu ki: Ey peygamberlerim, helal yiyiniz ve salih İyi işler yapınız. Mü'minlere de emretti ki, Ey iman edenler! Sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz. Resul aleyhisselam sözüne devam ederek buyurdu ki, Uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, Yüzü gözü toz içinde bir kimse, Ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Yani haram yiyenin duası kabul olmaz buyurdu. İşte haramı, helali, şüphelileri ve faizi bilmeyen, bunları birbirinden ayıramayan, haramdan kurtulamayıp ibadetleri boşuna gider. Kıymetli kazanç yolları şunlardır. 1. Silahla ve kalemle cihat. 2. Ticaret. 3. Ziraat. 4. Sanat. Abdullah bin Mesud radıyallahu an buyuruyor ki alışveriş yani ticaret ilmini bilmeyen faiz yer. İmamı Begavi Mesabih adlı kitabında Abdullah bin Hanzala radiyallahu anhüma dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bile bile bir dirhem gümüş değerinde faiz yemek, otuz zinadan daha çok günahtır. Başka bir hadis-i şerifte ise, Allahü Teala haram olan şeylerde şifa tesiri yaratmamıştır, buyurulmuştur. Mal, müminin yardımcısıdır. Çalışınız, Helal kazanınız. Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki, muhtaç olursanız dininizi verip alırsınız. Dini verip de yememek için alın teriyle çalışıp yemelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki hadisi şeriflerde şöyle buyuruyor. Elinin emeği alnının teriyle ye, dinini satıp yeme. Helale harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi Allahü Teala çok sever. Bir dirhem gümüş kıymetinde haram alan kimseyi 25 bin sene cehennemde bırakacaklardır. Bir zaman gelecek ki insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp helalini haramını düşünmeyecekler. Buyruldu. O halde bir Müslüman her aldığını helal mi haram mı düşünmeli, haramsa almamalıdır. Aldığı şeyi hakkı olanlara vermeyi, fakirlere, gariplere yardım etmeyi düşünmelidir. Çünkü insanların iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların kötüsü insanlara kötülük edendir. Bir insan... Kazandığına kanaat etmeli, Allahü Teala'nın taksimine razı olmalıdır. Kanaat eden doyar buyruldu. Allahü Teala beş şeyi beş şey içine koymuştur. Bu beş şeyi alan içindekine kavuşur. İzzeti şerefi ibadete, zilleti sefaleti günaha, ilmi hikmeti çok yememeye, heybeti, itibarı, gece namaz kılmaya, zenginliği kimseye muhtaç olmamayı da kanaate tabi kılmıştır. Buhari'deki bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, İnsanın yediklerinin en hayırlısı, iyisi, bileğiyle kazanıp yediğidir. Allahü Teala'nın peygamberi Davud aleyhisselam, elinin emeğiyle kazanıp yerdi. İbrahim bin Ethem hazretlerine, ''Falan yerde bir genç var, gece gündüz ibadet ediyor, vecde gelip kendinden geçiyor.'' dediler. İbrahim bin Ethem, gencin yanına gidip, üç gün misafir kaldı. Gence dikkat etti. Söylenenden daha çok şeyler gördü. Kendinin soğuk, halsiz, habersiz, Gencinse böyle uykusuz ve gayretli haline şaşıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır yoksa halis ve doğru mudur? Bunu anlamak istiyordu. Yediğine dikkat etti. Lokması helalden değildi. Allahu ekber. Bu halleri hep şeytandandır deyip gence evine davet etti. Ona kendi helal lokmasından bir lokma yedirince Gencin hali birden değişti. O gencin aşkı, arzusu ve gayreti kalmadı. Genç İbrahim bin Eteme, "Bana ne yaptın?" diye sordu. İbrahim bin Etem, lokmaların helalden değildi. Yemek yerken şeytan da midene iniyordu. Bütün o eski hallerin şeytandan oluyordu. Helal lokma yiyince şeytan midene giremedi asıl doğru olan halin meydana çıktı, buyurdu ve, haram lokma yemek, kalbi karartır, hasta eder, dedi. Ve devamla, temiz ve helâl yede, ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu, ve ister her gün oruç tut, ister tutma, buyurdu. İmam-ı Gazali, rahmetullahi aleyh, Kimyâ-i Saadet kitabı, Üçüncü faslında buyuruyor ki, Bu dünya, Ahiret yolcularının bir konak yeridir. İnsana burada, Yiyecek ve giyecek lazımdır. Bunlarsa, Çalışmadan ele geçmez. Her an mal kazanmak için uğraşan, Aldanmıştır. Hem ahiret için hazırlanmalı, Hem de dünya işlerini kazanmalıdır. Fakat bunları da, ahiret yolculuğunda lazım olduğunu düşünerek kazanmalıdır. Kendinin ve çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını helalden kazanmak, kimseye muhtaç kalmamak cihad etmektir. Bu birçok ibadetlerden daha sevaptır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah ashabıyla konuşurken kuvvetli bir genç önlerinden dükkana doğru gitti. Sohbette bulunanlardan bazısı, erkenden dünyalık kazanmaya gideceğine buraya gelip birkaç şey öğrenseydi iyi olurdu, dediler. Bunlara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Öyle söylemeyiniz, eğer kimseye muhtaç olmamak ve ana-baba çoluk çocuğunu da muhtaç etmemek için gidiyorsa her adımı ibadettir. Eğer herkese öğünmek, keyif sürmek niyetindeyse, şeytanla beraberdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir hadisi şerifte, Bir Müslüman helal kazanıp, kimseye muhtaç olmaz, komşularına ve akrabasına yardım ederse, kıyamet günü ayın on dördü gibi parlak, nurlu olacaktır, buyurdu. Şu hadis-i şeriflerde helal kazanmanın kıymetini bildirmektedir. Doğru olan tüccar kıyamette sıddıklarla ve şehitlerle beraber olacaktır. Allahü Teala sanat sahibi mümini sever. En helal şey sanat sahibinin kazandığıdır. Ticaret yapınız. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Kendini başkasından sadaka isteyecek hale düşüneni Allahü Teala yetmiş şeye muhtaç eder. İsa Aleyhisselam birine ne iş yapıyorsun diye sordu. O kimse ibadetle vakit geçiriyorum dedi. İsa Aleyhisselam sordu. Nereden yiyip geçiniyorsun? O kimse her şeyimi kardeşim veriyor. İsa aleyhisselam ona öyleyse kardeşin senden daha kıymetli ibadet yapmaktadır diye buyurdu. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki çalışınız kazanınız. Allahü Teala rızkımı çalışmadan gönderir demeyiniz. Allahü Teala gökten para yağdırmaz. Lokman Hekim oğluna şöyle nasihat etmiştir: çalış. Kazan, çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur. Böyle olan bir kimse iyilik etmekten mahrum kalır ve herkesten hakaret görür. Büyüklerden birine sordular ki, ''Özü sözü doğru olan tüccar mı, yoksa geceleri namaz kılan, gündüzleri oruç tutan abid mi yüksektir? Emin olan tüccar daha kıymetlidir.'' Çünkü şeytanla her saat cihad etmektedir. Şeytan, alışta, verişte, tartmada onu aldatmaya uğraşmakta, o ise Allahü Teala'nın emrini, rızasını gözetmektedir, dedi. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, Alışveriş ederken, helal kazanırken can vermeyi, başka şekilde ölmekten daha çok severim. İmam Ahmed İbn Hanbel'den rahmetullahi aleyh sordular. Her gün sabahtan akşama kadar camide ibadet edip Allahu Teala benim rızkımı nereden olsa gönderir diyen bir kimse nasıl bir adamdır? İmam Ahmed buyurdu ki: Böyle diyen kimse cahildir. İslamiyetten haberi yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala benim rızkımı süngümün ucuna koymuştur. Yani rızkım İslam dinine ve Müslümanlara saldıran kafirlerle harbetmekle gelmektedir. Görülüyor ki harpte düşmandan alınan ganimet ve sulh zamanlarında harbe hazırlananların aldıkları ücret helal rızıktır. İmamı Evzâi İbrahim bin Etemi sırtında bir yığın odun taşırken gördü. Kendisine, ''Niçin bu kadar sıkıntı çekiyorsun? Kardeşlerin seni hiçbir şeye muhtaç bırakmıyor.'' dedi. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh, ''Öyle söyleme.'' Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ''Helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip olur.'' Sual, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bana tüccar ol, mal topla diye emir olunmadı. Fakat Rabbini tesbih et ve ona secde et, Rabbine ölünceye kadar ibadet et diye emir olundu. Bu hadis-i şerif, ibadetin mal kazanmaktan daha iyi olduğunu göstermiyor mu? Cevap, kendinin ve çoluk çocuğunun ihtiyaçlarına malik olan zengin bir kimsenin, Vakitlerini ibadetle geçirmesi, para kazanmaktan daha sevaptır. İhtiyacı olmayanların mal kazanmak için uğraşması sevap değildir. Hatta kalbini dünyaya bağlamak olur. Kalbi dünyaya bağlamaksa bütün günahların başıdır. Malı olmayan fakat vazife görüp maaş alanların da mal kazanmak için ayrıca uğraşmaması daha iyidir. Mesela ilim adamlarının millete ilim öğretmesi, yani din alimlerinin tabiplik, hakimlik, subaylık ve her türlü faydalı ilimleri bilenlerin tasavvuf büyüklerinin, yani kalp gözü açılmış olanların ihtiyaçları hükümetçe veya hayır müesseseleri tarafından istenmeden veriliyorsa, bunların halkı irşad etmeleri onlara yardım etmeleri mal kazanmaktan daha sevaptır fakat zaman değişir bunlara istenmeden boyun bükmeden bir şey verilmez olursa bunların da çalışarak kazanması daha iyi olur İstemek haramdır ancak zaruret halinde mübah olabilir mal kazanırken helale harama dikkat edenin yani Allahü Teala'yı unutmayanın kesbetmesi daha iyidir. Çünkü bütün ibadetlerin ruhu özü Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Hadika atlı kitabın amelde iktisat faslında şöyle diyor: Kesb yaşamak için lazım olan malları helalden kazanmaya çalışmak demektir. Kendine, evladına, iyaline ve borçlarını ödemek için çalışmak farzdır. Bu sebepten çalışan sevap kazanır. Özürsüz terk edene azap yapılacaktır. Kendilerine nafaka verilmesi vacip olanlara ıyal denir. Borç ödemek farzdır. Ödeyemeden vefat edenin ödemek niyeti varsa günahlı olmaz. Hadis-i Şerif'te beş vakit namazı kıldıktan sonra çalışıp helal kazanmak her Müslüman'a farzdır buyruldu. Peygamberlerin Aleyhimüsselam hepsi çalışıp kazanmışlardır. Çalışmayıp camide oturarak Allah'a tevekkül ediyorum diyene inanmamalıdır. Böyle yapan kimseler günah işlemektedirler. Bunlar salih değil fasıktır. Böyle yapanların kalbi Allahü Teala'ya değil kulların mallarına bağlıdır. Önce sebebe yapışmak sonra bu sebebin tesirini Allahü Teala'dan beklemek beklemek olundu. Muhtaç olduğu malı kazandıktan sonra fazla çalışmayıp ibadet etmek caizdir. Bunun için böyle yapan bir kimseye suizan ve iç yüzünü araştırma yapmamalıdır. Bunun ikisi de haramdır. Bir kimsenin ihtiyaçtan fazla çalışıp kazandıklarını senelerce saklaması mübahtır. Saklamayıp hayra, hasenata sarf etmek müstehaptır. Nafile ibadetlerden daha sevaptır. Hadis-i şerifte İnsanların iyisi insanlara faydası olanlardır buyuruldu. Öğünmek için, kibirlenmek için ihtiyaçtan fazla kazanmak haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdu. Asabım için Fakirlik saadettir. Ahir zamandaki ümmetim için zenginlik saadettir. Zaruret olmadan bir şey istemek haram olduğu gibi, ücretsiz olarak başkasına iş gördürmek de haramdır. Başkasının çocuğuna, kölesine iş gördürmekse daha büyük günahtır. Başkasından sadaka istemesi haram olan kimsenin zekat istemesi de haram olur. Başkasında olan alacağını istemek söz birliğiyle caizdir. Zenginin fakirdeki alacağını istemesi de böyledir. Fakat fakirin ödeyebilecek bir güce gelmesini zenginin beklemesi vaciptir. Affetmesi daha sevaptır. Ezelde ayrılmış olan rızk değişmez. Aynı rızk helalden isteyene helal yoldan gelir, haram işleyerek isteyene de haram yoldan gelir. Helal kazanmanın üstünlüğü ve sevabı. Allahü Teala El Mü'minun suresi 51. ayetinde "Ey rasuller, helal şeylerden yiyiniz ve salih amel işleyiniz. Çünkü ben ne yaparsanız hep bilirim." buyurdu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunun için helal kazanmak her Müslümana farzdır. Buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, Bir kimse hiç haram karıştırmadan kırk gün helal yerse, Allahü Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbinden diline hikmet nehirleri akıtır. Bir rivayette, Dünya muhabbetini kalbinden giderir buyuruldu. Saat bin Ebi Vakkas radıyallahu an dedi ki, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua buyur da Allahü Teala her duamı kabul eylesin. Cevabında buyurdular ki duanın kabul olması için helal yiyiniz. Başka bir hadisi şerifte çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra da ellerini kaldırıp dua ederler. Öyle dua nasıl kabul edilir? Buyruldu. Yine bir hadisi şerifte Allahü Teala'nın Beytül Makdis üzerinde bir meleği vardır. Der ki, haram yiyenden Allahü Teala razı olmaz. Onun ne farzını ne de sünnetini kabul eder. Buyurdu. Başka bir hadisi şerifte on gümüş değerinde elbise alıp bir gümüşü haram olan kimsenin o elbise üstünde bulunduğu müddetçe namazı kabul olmaz, buyuruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda aşağıdaki şu hadisi i şerifleri söylemiştir. Haramla beslenen vücudun, ateşte yanması daha iyidir. Malın helalden mi, haramdan mı geldiğini düşünmeyenler, cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar, Allah-u onlara acımayacaktır. Helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Allahü Teala buyuruyor ki: "Haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Birdir dirhem faiz, Müslümanlarla yapılan 30 zinadan daha ağırdır. Haram maldan verilen sadaka kabul olmaz. Saklanırsa Cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, hizmetçisinin getirdiği sütü içti. Sonra helalden olmadığını anlayınca, parmağını boğazına sokarak istifra etti. O kadar zahmetle çıkardı ki, ölüyor sandılar. Sonra ellerini havaya kaldırarak, ''Ya Rabbi, elimden geleni yaptım, damarlarımda kalandan sana sığınırım.'' Diye yalvardı. Ömer radıyallahu anh da, Beytülmal'e ait zekat develerinin sütünden, Yanlışlıkla verilip içtiği zaman böyle yapmıştı. Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhüma buyuruyor ki, Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız, Ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, Haramdan kaçınmadıkça kabul olunmazlar, faydası olmaz. Büyükler buyuruyor ki, 40 gün şüpheli lokma yiyenin kalbi kararır ve paslanır. Helal kazanmanın ehemmiyetini gösteren daha nice hadisi şerifler ve büyüklerin sözleri vardır. Bunun içindir ki, vera sahipleri haramdan çok sakınmışlardır. Bunlardan biri de, Veheb İbni Vert idi ki, nereden geldiğini anlamadan bir şey yemezdi. Bir gün annesi buna, bir bardak süt vermişti. Sütün nereden aldığını, parasının nereden verdiğini ve kimden aldığını sordu. Hepsini anlayınca bu koyun nerede otlamış dedi. Koyunun Müslümanların hakkı olan bir yerde otladığı ortaya çıktı. Bu yüzden o sütü içmedi. Annesi oğlum Allahü Teala sana merhamet eder, iç dedi. Ve hep binvert annesine ona günah işlemekle rahmetine kavuşmak istemem, dedi. Bişri Hâfi'ye, ne yiyip nereden geçiniyorsunuz, dediklerinde şu cevabı verdi. Herkesin yediği yerden, fakat yiyip de gülenle, yiyip de ağlayan arasında çok fark vardır. Yine Bişri Hâfi buyurdu ki, arzusu az ve lokması küçük olmaktan daha iyisi yoktur. Müttekilerin verağı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse tehlikeli olan şeyin korkusundan dolayı, tehlikesiz şeyden sakınmadıkça mütteki olamaz. Hazreti Ömer radiyallahu anh buyurdu ki, bizler harama düşmek korkusuyla helallerin onda dokuzundan kaçındık. Bunun içindir ki, Yüz dirhem gümüş alacağı olan bir kimse, 99 dirhem alır, ağır gelmek korkusundan hepsini almazdı. Ali bin Mabet diyor ki, Bir evde kiracıydım. Bir gün birisine mektup yazmıştım. Mektubu duvarın tozuyla kurutmak hatırıma geldi. Sonra dedim ki, Bu duvar benim malım değildir, kurutmamalıyım. Çok kararsızdım. Dedim ki, bu kadarcık şeyin zararı olmaz. Duvardan toprak alıp mürekkebi kuruttum. O gece birisi rüyada bana şöyle dedi. Duvar toprağının zararı olmaz diyenler yarın kıyamet günü anlarlar. Bu derecede olanlar en küçük şeyden sakınırlardı. Hasan bin Ali radıyallahu anhüma çocukken zekat malından ağzına bir hurma koymuştu. Bunu gören Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, pis pis, ona at buyurmuştu. Halife Ömer bin Abdülaziz'in yanına, ganimet eşyasından misk getirdiler. Hemen burnunu tıkadı ve, bunun faydası kokusudur, bu ise Müslümanların hakkıdır, dedi. Büyüklerden biri bir gece, bir hastanın başında bekliyordu. Hasta ölünce, kandili söndürdü ve kandilin yağı şimdi varislerin hakkı oldu, dedi. Halife Ömer radıyallahu anh, evine ganimet malından bir parça misk bırakmıştı. Bir gün eve gelince ailesinin başörtüsünde misk kokusu hissetti ve sordu. Ve şu cevabı aldı. Miski yerine korken kokusu elime bulaştı. Elimi başörtüme sürdüm. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh başörtüyü alıp iyice yıkadı. Kokusu kalmayınca geri verdi. Bunun zararı yok idi. Lakin Ömer radıyallahu an adet olmasını önlemek istedi. Yani haram kokusuyla helali terk ederek müttekiler sevabından mahrum kalmak istemedi. Ahmet İbni Hanbel'e rahmetullahi aleyh şöyle sordular. Sultan malından buhur yanan camide bir kimse durabilir mi? Buyurdu ki, Buhurun kokusu elbiseye sinmemesi için dışarı çıkmalıdır. Harama yakındır. Ruhsat yeri değildir. Tekrar kendisine sordular. Hadis-i şerif yazılı bir kağıt bulan kimse, Sahibine sormadan bunun kopyasını alabilir mi? Cevabında, Hayır, alamaz buyurdu. Hazreti Ömer'in radıyallahu an çok sevdiği bir hanımı vardı. Halife olunca hanımını boşadı. Sebebi de herhangi bir işte kendisine iltimas etmesini söyler de onu kıramaz korkusu idi. Dünya niyetiyle bir mübahı terk etmek yine dünyadandır. Böyle işlerle uğraşırsa başka şeylere düşer. Hatta helalden çok yiyen müttekilerin derecesine erişemez. Çünkü helal ile doyunca, şehvet harekete geçer. Caiz olmayan şeyler yapabilir. Kadınlara, kızlara bakmak tehlikesi doğabilir. Dünya ehlinin malına, servetine, bağ ve apartmanlarına imrenerek bakmak da, dünya hırsını harekete getirir. Onlar gibi olmak ister ve haram toplamaya başlar. Bunun içindir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya sevgisi bütün günahların başıdır buyurdu. Yani mübah olan şeylere düşkün olmak kalbi dünyaya çevirir. Bunu da günah işlemeden yapamaz. Hatta Allahü Teala'yı unutmaya başlar. Bütün kötülüklerin başı ise kalbin Allahü Teala'dan gafil olmasıdır. Süfyan-ı Gayet süslü bir evin kapısı önünden geçiyordu. Yanında birisi vardı. O, eve baktı. Bunu gören Süfyan-ı Sevri, bakma, dedi. Ve, eğer siz bu eve bakmasaydınız, onlar bunu yapmak için bu kadar masraf etmezlerdi. Bunun israf günahına siz de ortak oluyorsunuz, buyurdu. Ahmet İbni Hanbel'e, caminin ve evin duvarlarını sıva etmeyi sordular. Buyurdu ki, ''Yer için olur. Bu da toz toprak katmayacak kadar olmalıdır. Ama duvarları sıva yapmayı uygun görmem. Çünkü süse kaçmaktadır.'' Din büyükleri buyurmuşlardır ki, ''Dar ve ince elbise giyenin dini de dar ve ince olur. Sıddıkların verağı. Bunlar, Harama sebep olmak korkusu bulunmayan helallerden de sakınırlar. Bunları meydana getiren sebeplerden birinde haram karışmış olmasından çekinirler. Mesela Bişri Hafî Sultanların yaptırdığı çeşmelerden su içmezdi. Bazıları hacca giderken Sultanların yaptırdığı su kanallarından sulanmış bağların üzümlerini yemezdi. Ahmet İbne Hanbel, Cami'de terzilik yapmayı beğenmez, kazancını kerih görürdü. Kendisine mezarlık kümbetlerinde iplik eğirenler için sorulduğunda, mezarlık ahiret içindir dedi. Bir köle sultandan gelen bir kandil yaktı. Hane sahibi kandili yere vurup kırdı. Birinin yolda nalini kopmuştu. Yanından sultan geçiyordu. Gece onun ışığıyla nalinini bağlamadı. Bir kadın iplik eğiriyordu. O sırada yakınından sultan geçiyordu. O kadın ipliğini sultanın ışığı altında bükmemek için sultan geçip gözden kayboluncaya kadar işlemedi. Zünnûn-i Mısri'yi rahmetullahi aleyh hapsetmişlerdi. Günlerce aç kalmıştı. Müritlerinden olan bir kadın, iplik parasıyla hazırladığı yemekten gönderdi, yemedi. Mürit kadın, helal parayla hazırladığımı biliyorsunuz. Niçin yemediniz? dedi. Cevabında, evet, yemek helal idi. Fakat, zalimin tabağı içinde getirdiler, buyurdu. Yemeği, zindancıların tabağında getirmişlerdi. Bundan sakınmasının sebebi, bir zalim eliyle kendisine vermeleriydi. O elin kuvveti, Haramdan gelmiş olabilirdi. Sırrı ise anlattı. Bir gün sahrada bir ot gördüm. Bunu yiyeyim. Eğer helal istiyorsam, bundan iyi helal olmaz dedim. Bir ses duydum. Seni buraya getiren kuvvet nereden geldi? Diyordu. Bunu duyunca pişman oldum ve istiğfar eyledim. Sadıkların derecesi budur. Mukarrepler ve muvahhidler verağı Yahya İbni Muaz'dan anlatırlar. İlaç içmişti. Ailesi, odada biraz dolaş, dedi. Ailesine gezmeye bir sebep göremiyorum. Otuz senedir hesap ediyorum. Allahü Teala'nın rızası için olmayan bir harekette bulunmadım, dedi. Bunlar din için niyet etmedikçe, Hareket etmezler. Yemekleri, ibadete lazım olan aklı ve kuvveti bulmaları niyetiyledir. Her sözleri Allah içindir. Başka niyetleri haram bilirlerdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, miraca çıkarken, birinci kat semada gördüğünü şöyle anlattı. Bir cemaate uğradım. Önlerine nefis yemekler koymuşlar. Bir yanda da leş duruyor. O cemaat, o nefis yemekleri bırakmış, leşi yerlerdi. ''Bunlar kimlerdir?'' dedim. Cebrail aleyhisselam, ''Bunlar helali terk edip harama meyleden erkek ve kadınlardır. Helal malları varken haram yiyen kimselerdir.'' dedi. Arasat meydanına mevkif ve mahşer yeri de denir. Burada bulunanların nasıl davet edileceklerini, Alimlerimiz başka başka söyledi. Tefsirlerde anlatıldığı gibi sahih hadislerle de şöyle bildirilmiştir. Bundan sonra bir münadi dahi çıkar ki Allahü Teala'nın korkusundan haram işlemeyenler ve ağlayanlar nerededir denir. Onlar da götürülür. Bunların gözyaşları, şehitlerin kanı ve alimlerin mürekkebiyle tartılır. Gözyaşı ağır gelir. Bunların da sağ tarafa gitmesi emrolunur. Onlar için her renkle süslenmiş bir sancak bağlanır. Zira bunlar, muhtelif haram işleyenlerin arasında bulunduğu, Allah rahimdir, affeder diye aldatılmaya çalışıldığı halde haram işlememişlerdi. Çeşitli günahlardan sakınarak Allahü Teala'nın Teâlâ'nın korkusundan ağlamışlardı. Mesela biri Allahü Teala'nın korkusundan, biri dünyaya düşkün olmaktan, diğeri ise pişmanlıktan ağlamıştı. Bunların sancakları Nuh Aleyhisselam'a verilir. Alimler onların önlerine geçmek isterler ve bunların ağlamalarının Allahü Teala için olmasını biz öğrettik derler. Şöyle bir nida gelir. Ya Nuh, olduğun gibi dur. Bu emir üzerine Nuh aleyhisselam durur. O cemaatte onunla birlikte dururlar. Helal, haram hakkında ehli sünnet alimlerinin sözleri. İçinde haram olanın namazını Allahü Teala kabul etmez. Abdullah ibn Abbas. İnsana helalden olan fakirlik hali, haramdan gelen zenginlikten hayırlı olmadıkça. İmanın hakikatine vasıl olamaz. Abdullah İbni Mes'ud İçine şüphe karıştığı için bir dirhemi reddetmem, altı milyon sadaka dağıtmamdan bana göre daha sevimlidir. Abdullah bin Mübarek Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul olunmaz. Abdullah bin Ömer İbadetlerden lezzet alamamanın sebeplerinden biri de haram ve şüpheli yemeklerdir. Eğer yenilen lokma şüpheliyse, ondan hırs, şehvet, haset, düşmanlık ve riya doğar. Büyüklerimiz buyurdular ki, kim şüpheli bir şey yerse, Allahü Teala'ya giden yolu doğru olarak bulamaz. Kim haram yerse, Kendisine o yol kapanır. Kim yemede israf ederse kalbi kararır. Kim Allahü Teala'dan gafil olarak yerse, kalbine kasvet gelir. O zaman ömrü boyunca yaptıkları boşa gider. Abdullah İsvehani. Dünyada haram, günah olan işlerle meşgul olan kimseler herkesin yanında zelil olur, aşağılanır. Abdurrahman Tafsunci Kim midesini haramlardan koruyabiliyorsa, o kimse dinini ve güzel ahlakını muhafaza edebilir. Kim de karnını haramlardan koruyamıyorsa, o kişi ne dinini ve ne de güzel ahlakını muhafaza edemez. Abdülvahid bin Zeyd Ey kardeşim! Alışveriş ilmini bilmeyen, Haram lokmadan kurtulamaz. Haram lokma yiyense, ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri hep boşa gider. Sonunda büyük azaba yakalanır ve pişman olur. ah Evren Bile bile bir dirhem gümüş kıymetinde faiz yemek, Otuz zinadan daha çok günahtır. Ahmet bin Hanbel Ahkâm-ı İslamiye'yi, yani İslami hükümleri tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse, evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa, bunun imanını şeytan çalar. Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar, sonra da evliyalık yolunda bulunduğunu, ilerlediğini, hatta kendisinde bazı hallerin meydana çıktığını zanneden kimseler, bu noktada çok yanılırlar. Bu hallerinin, Rahmani olduğunu zannederler. Halbuki bunlar abdestte, namazda, alışverişte bir takım noksanlarının bulunduğunu ve yiyip içtiklerinin haram olduğunu bilmezler. Kendisinde var zannettiği o haller şeytanın oyunudur. Şeytan onu idaresine almış, istediği gibi hareket ettirmekte, o ise veli olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahtırlar. Ahmet Yesevi İnsan vücudunda amellerin tohumu yenilen lokmadır. Bir kimse lokmayı gaflet içinde yerse, lokma helalden de olsa, insanların ondan fayda görmesi mümkün değildir. Alaüd-Devle Semnani. Duyduğuma göre, helal yoldan alınan gıda ile gelişen bir bedeni, kat eden toprak eritmez çürütmez yemez Ali bin Şahab Allah'a karşı irfan duygusuna sahip olan bir kalbin ondan başkasına meyletmesi etmesi haramdır. Şayet o kalp Allah'tan başkasına meyil edecek olursa ceza görür. Ali İsfahani Cehennemin 7 kapısı vardır. Bunlardan en pis kokan Ateşi en şiddetli olan, haram olduğunu bildiği halde zina yapanlara ait olan kapıdır. Ata bin Meysere el Horasani. Gözlerini harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten koru. Bayezid Bistami. Mide yenilen şeylerin toplandığı yerdir. Oraya helal lokma koyarsan Azalarından salih ameller meydana gelir. Şüpheli lokma koyarsan, azalar Allah yolunda amel etmekte şüpheye düşerler. Eğer midene haram lokma koyarsan, o lokma seninle Allahü Teala arasında bir perde olur da bu yolda yürümen mümkün olmaz. Ebu Bekr el Betayhi. Allah-u haram ettiklerinden sakınan bir kalpten, dünya sevgisi ve arzularına düşkünlük çıkıp gider. Ebu Muhammed Ceriri Züht, harama düşmek korkusuyla mübahların fazlasını terk etmek, sonra da dünyalıklar kimin eline geçerse geçsin aldırmamaktır. Ebu Osman Mağribi Dünyanın anahtarı tokluk, Ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeği akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Ebu Süleyman Darani Farkında olmadan şüpheli bir lokma yemiş olsam bir cumadan öbür cumaya kadar içimde bir ateş yanar ve bu ateşin acısını hissederim. Ebu Süleyman Darani. Dilini Allahü Teala'dan başkası hakkında konuşmaman için mühürle. Kalbini Allahü Teala'dan başkasını düşünmemek için mühürle. İhlassız bir iş yapmaman ve helal olmayan bir şeyi yememen için de davranışlarına, dudaklarına ve dişlerine aynı şekilde mühür vur. Ebu Hasan Harkani Dünya Allahü Teala'nın sevdiği kullara haramdır. Ondan bir şeye nail olmak onlar için yasaktır. Ebu Muhammed Tüsteri Bir kimsenin yediği helal olmazsa kalbinden hicap kalkmaz ve birçok cezalar üst üste gelir hem de süratle böyle bir kimsenin namazı orucu ve sadakası ona fayda vermez Ebu Muhammed Tüsteri Bu zamanda sofrasına helal lokma koyan nadirdir artık böylesi duyulmaz oldu Ebu Vail Şakik bin Seleme evvel cezahit iken sonra dünyaya dönen hiçbir velinin yemeğini yeme hatta açlıktan öleceğini bilsen bile çünkü ondan bir lokma atsan 40 gün kalbin kara kalır Ebu Yahya Malik bin Dinar ibadet maksadı dışında fıkıh öğrenenlere şüphelilerle haramları helal göstermeye uğraşanlara yazıklar olsun Evzaî Abdurrahman bin Amr Misafir ağırlamada dahi israf helal değildir. Feridüddin Genc-i Şeker Duanızın kabul olmasını istiyorsanız helal lokma yiyiniz. Gazali Muhammed bin Muhammed Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Gazali, Muhammed bin Muhammed. Haram yiyenlerin ne farzları ne de sünnetleri kabul olmaz. Gazali, Muhammed bin Muhammed. On liralık elbisenin bir lirası haram olsa, o elbiseyle kılınan namazlar kabul olmaz. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Haram ile beslenen vücudun ateşte yanması daha iyidir. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Malın helalden mi yoksa haramdan mı geldiğini düşünmeyenler cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar Allahü Teala onlara acımayacaktır. Gazali, Muhammed bin Muhammed. İbadet 10 kısımdır. Dokuzu helal kazanmaktır. Gazali Muhammed bin Muhammed Helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Gazali Muhammed bin Muhammed Allahü Teala buyuruyor ki haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Gazali Muhammed bin Muhammed Bir dirhem faiz Otuz zinadan daha günahtır. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Haram maldan verilen sadaka kabul edilmez. Saklanırsa, cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Helal yemek lazımdır. İslam dinine uygun kazanmak lazımdır. Çünkü din, hakikat ancak helal yemekle meydana gelir. Tehlikenin başı haram yemektir. Bir insan haramdan sakınırsa, onun için ibadet ve taat kolaylaşır, ibadetten tat alır. Hacı Abdullah Efendi Her kim haram bir kuruşu alacaklısına iade ederse, nübüvvetten bir nura kavuşur. Hakîm-i Tirmizi Haramlardan sakın ve dünyaya düşkün olma. Zühd'de ibadet etmek niyetiyle sarılmalı. Yoksa kendisinin zühd sahibi olduğunu gösterip dünyalıklara kavuşmak için onu vesile etmemelidir. Hayat bin Kays. Lokmayı helalden temin edebilmek için uğraşmak geceleri ibadet edip gündüzleri oruç tutmaktan daha faydalıdır. Çünkü her şeyin başı helal lokmadır. İbrahim bin Ethem Haramı gerek itikat bakımından ve gerekse itikat dışında güzel gören mürtet olur. İmam-ı Rabbani Haramı haram, helali helal bilmek kat'i olan helal ve haramdır ki inkarı küfürdür. İmam-ı Rabbani Haramda şifa yoktur. İmam-ı Rabbani Haramdan bir altını sahibine geri vermek, yüz altın sadaka vermekten eftaldir. İmam-ı Rabbani Faydalı veya zararlı olan altın veya gümüş değil, bunların kullanılış ve sarf ediliş şekilleridir. Helal kazanıp helal yere sarf ediniz. Kazeruni Harama düşerim korkusuyla, Mübahların çoğunu terk etmek, ahiret arzusunun anahtarıdır. Nesevi Ellerini Müslümanların kanından, mideni malından, dilini ırzından uzak tut. Böyle yaparsan, sana zeval yoktur. Ömer bin Abdülaziz Biz, helalin onda dokuzunu harama düşmek korkusuyla terk ederdik. Ömer bin Hattab Allahü Teala safayı güzelliği, helal yemede, helal giymede, katılık ve sıkıntıyı da haramda kıldı. Rüzbehan Bakli Haram yiyenlerin yedi azası, istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azası, ibadet eder, hayır işlemesi kolay ve tatlı gelir. Sehl bin Abdullah Tüsteri Hakiki imana kavuşmak için dört şey lazımdır. 1- Bütün farzları edeple yapmak. 2- Helal yemek. 3- Görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak. 4- Bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Sehl bin Abdullah Düsteri İşin esası 3 şeydir. 1- Helal yemek. İki, ahlak ve amelde Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak. Üç, her işi yalnız Allahü Teala için yapmak. Sehl bin Abdullah Tüsteri Harama bakmaktan sakınan kimse hiç göz ağrısı görmez. Sehl bin Abdullah Tüsteri Farzları yapmak, haramlardan kaçmak, gafleti terk etmek, Allahü Teala'nın kendilerini çok sevdiği evliyasının ahlakındandır. Sırriy sakati, harama düşmemek, zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Süfyanı sevri, haram para ile sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi Idrarla yıkayan adama benzer ki daha çok pislenir. Süfyanı sevri. Ana babaya helal ve mübah olan işlerde itaat edilir, haram ve şüphelilerde değil. Süfyanı sevri. Helal lokma ile halis kalbi ile 40 gün ibadete devam eden kimsenin kalbi nurlanır, hikmet söylemeye başlar. Süfyan bin Uyeyn'e Helal rızık kazanmak, salih niyetli olunca, zikre dahildir. Muhammed Masum, dünyalığa düşkün olmayınız. Ondan sadece, ihtiyacınız kadar alınız. O aldığınızda, helal yoldan olsun. Vekî bin Cerrah Helal'in hesabı, haramın cezası vardır. Vekî bin Cerrah Zahidlik, şu zamanda hiç oldu çünkü o yalnız helalde olur Helalde artık kalmadı sen dünyalığı leş gibi gör ondan sadece seni ayakta tutacak kadar al o aldığın helal yoldan olursa zahit sayılırsın sadece muhtaç olduğunu aldığın için haram olsa da ceza görmezsin böyle de olsa şüpheli de olsa Sadece muhtaç olduğunu aldığın için öbür alemde sana ceza gelmez. Az hesap verir kurtulursun. Azar işitirsen pek hafif kalır. Vekî bin Cerrah Midenize inen lokmanın haram veya helal olup olmadığına dikkat etmedikçe ne yapsanız kurtulamazsınız. Vüheyb bin Vert Allahü Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Hazine'nin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır. Yahya bin Muazı Razi. Para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür. Paranın panzehiri helal yoldan kazanıp meşru yere sarf etmektir. Yahya bin Muazı Razi. Her ağzanın tövbesi vardır.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 bunların hangisi helaldendir diye araştırmadan, düşünmeden yiyen kimse, hak yoldan felah bulamaz. Zünnûn-i Mısri Zahida! Aç gözün sahraya bakta ibret al! Şu direksiz kubbeyi semaya bakta ibret al! Görmek istersen Cenab-ı Kibriya'nın kudretin, her sabah seher vakti dünyaya bakta ibret al Padişah olsan da derler er kişi niyetine var musallada yatan mevtaya bakta ibret al Bir kefendir akibet sermayeyi bey ve fakir varlığa marur olan ''Mecnun değil de ya nedir?''